radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Mektup Yazan Ayla Kapan, Dramatürk Selma Fındıklı Yöneten Ali Hürol, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Ömer Atilla Ulaş Hamdi, Ahmet Türkoğlu. Günay, Levent Şenbay. Şengül, Fatma Öney. Nurdan, Berna Konur. Evet, bakalım neler yazmışım. Günlerdir... Yağmurlu, puslu bir hava vardı. Bugün nihayet güneş birazcık bulutlardan sıyrıldı. Sabah pencereyi açtığımda baharın kokusunu duydum. Senin çalıştığın yerde, Ağustos ayında bile buranın bahar sıcaklığı olmazmış. Öyle ya, dünyanın en soğuk yeri değil mi Sibirya? Oralarda üşütmeyesin sakın oğlum Sen soğuğa dayanıklı değilsindir Giderken çantana koyduğum yün fanilanı giymeyi unutma Göğsünü sıcak tutar Uf işte böyle güzel oğlum Bir ilk bahar daha yaklaşıyor Hayır hayır sana kızmıyorum gücenmiyorum da Özlemden böyle yazıyorum e, Mutlaka yazıyorsundur da Yazdıkların postada takılıyordur Oğulcuğum öyle uzak bir yerdesin ki Telefonla konuşmak bile imkansız Cep telefonu hattı zaten çalışmıyor İş yeri numaranıysa her gün arıyorum cevap veren olmuyor Sana sarılamıyorum hiç olmasa konuşabilsek Neyse sen bana bakma özlemden yazıyorum bunları senin sağlık ve afiyette olmanı bilmek bana yetiyor Yaşadıkça bir ses bir soluk nasıl olsa gelir Beni merak etme Sarmanla birlikte senin özleminden başka sıkıntımız yok Biricik evladım Satırlarımı Mevlana'nın bir övdüğüyle bitireyim istiyorum Ölü gibi olabilmem dileğimle Sevgi ve hasretle kucaklarım yavrum ...cevabını beklerim. Annen. Hamdi Efendi. Hamdi Efendi. Buyurun Nazlı Hanım. Ee, sana zahmet yukarı gelebilir misin Hamdi Efendi? Hemen geliyorum Nazlı Hanım. Hay Allah. Mektup yazarken... Sarman kızı unuttuk Nerede acaba Epidir sesi çıkmıyor Sarman Sarman gel kızım Pst pst -ps -ps -ps -ps. oh, oh, oh. Geldin mi benim sarman kızım Uyuyor muydun hmm, iyice uykucu kedi oldun sen artık Gel şöyle kucağıma Canım benim Kızım benim Oğlumun ya Diger, altı yıl önce seni yolun kıyısında bulup getirdiğinde el kadardın. Yaşamaz dedik, sardık sarmaladık, biberonla süt verdik. İnatçıydın sen de ama ha, bir tutundun yaşama haftasına kalmadı ayaklandın. Başladın oradan oraya koşuşturmaya. Oo, i̇yi ki sen varsın kızım. Sakın beni terk etme. Yalnız bırakma olur mu yavrum? Nazlı hanım. Ha? Efendim, İyi günler. E, bir mektup yazmıştım oğluma. Sana zahmet postaya verir misin? E, veririm vermesine Nazlı hanım. Ne ama... oldu ne oldu Hande e, efendi? E, hiç Nazlı hanım. Şey siz yazıyorsunuz yazıyorsunuz. Hiç cevap gelmiyor diyecektim. Sonra üzülüyorsunuz. Aa, canım cevapları gecikiyor diye ben yazmayacak mıyım? Oh, gerçi... Bir yıldır hiç cevap gelmedi ama... ...Sibirya buraya çok uzak... ...ondan gecikiyor olmalı... ...yaz geliyor... ...yakında peş peşe gelmeye başlar... ...hem işleri çoktur onların... ...öyle sık sık yazacak vakit bulamıyordur Suat'ım... Ah Nazlı Hanımcığım... ...gerçeği ne zaman kabulleneceksiniz... ...ne dedin Hamdi Efendi duyamadım... ...e evet, hiç hiç... <gülüyor> Kusura bakma kulaklarım iyi işitmiyor son zamanlarda. Yaşlılık işte. <gülüyor> Önemli bir şey söylemedim Nazlı Hanım e, Mektubunuzu alayım ben. Aha, i̇şte mektup efendi. Bir şey değil. E, güle güle, güle güle. Ah Nazlanımcığım. Ah. Aa, merhaba amdi efendi. Ah. İyi günler Günay Bey. Hayırlar bu saatte evde olmazdınız siz? <gülüyor> Hiç sorma Hamdi Efendi... ...saat dörtte yapacağımız toplantının dosyalarını evde unutmuşum... ...onları almaya geldim... Eh, e, buyurun... ...siz ondan çıkın Günay Bey... Eh, sağ ol, sağ ol... Ya, senin neyin var, dalgınsın bakıyorum... ...elinde tuttuğun nedir? Ee, bir mektup... Mektup mu? Oo, mektup mu kaldı bu devirde Hamdi Efendi? Mektup iyidir, kalıcıdır ama modası geçti... ...artık cep telefonu var... ...basıyorsun tuşlara konuşuyorsun... ...sonra mesaj çekiyorsun... ...taksi... Bir de internet var. Chatleşmek diyorlar hani. Türkçesi bilgisayar ortamında... ...karşılıklı konuşmak. İstersen sana da öğreteyim. Her zamanki gibi <gülüyor> şakacılığınız... ...üstünüzde Günay Bey. <gülüyor> ya, chat met nereden bilelim biz o kadarını? Cep telefonu dersen... ...ancak açıp kapatmayı becerebiliyoruz. Lakin... ...öğrenmenin yaşı olmaz demiş ya büyüklerimiz. Öğrenmek lazım... Te, teknoloji ne ne öyle? <gülüyor> Tek teknoloji. Ha, ha, teknoloji. <gülüyor> Allah bu da, ha, da oturan Nazlı Hanım'ın oğluna yazdığı mektup bu. Benim değil. Ya, uzakta mı yaşıyor oğlum? Aa, hiç sormayın Günay Bey. Çok dokunaklı bir hikaye. Ee, Nazlı Hanım emekli edebiyat öğretmeni. Buraya taşındıklarında oğlu Suat liseye gidiyordu. Akıllı, sakin bir çocuktu. Sonra okudu, inşaat mühendisi oldu. Meslektaşımız yani. Öyle öyle. E, velakin rahmetli İsmet Bey'e oğlunun diplomasını görmek kısmet olmadı Babasının ölümü Suat'i çok yıprattı Kendini toparlaması zaman aldı Sonra ne oldu? Sonra Suat 3 yıl kadar önce Sibirya'da evler yapan bir Türk firmasında çalışmaya başladı Bir yıl kalır para biriktirir gelirim diye annesini razı etmişti e, Ama kısmet işte Sibirya ha Hı. Benim arkadaşlarımdan da gidenler olmuştu Ha, siz neden gitmediniz Günay Bey Madem arkadaşlarınız da gitmiş Aşk yüzünden gitmedim O günlerde Nişanlım Nurdan'la yeni tanışmıştık Ondan ayrı kalmak istemedim Yafa daldık Saati unuttuk Hamdi Efendi Toplantıya geç kalıyorum Ben ileriden bir taksi bulurum Hikayenin devamını sonra anlatırsın Sen de postaneye gecikme Güle güle Günay Bey Güle güle Postaneye gecikmem merak etmeyin Mektubu postaya ver. Hamdi! Hamdi! Efendim canım! Canım mı? Ana ne güzel konuşuyorsun sen öyle televizyondakiler gibi. E ne olmuş? Hoşuna gitmedi mi yoksa? Yakıştıramadın mı? Hem hoşuma gitti. Hem de pek bir yakıştırdım. Hep böyle güzel güzel konuş tamam mı? Tamam gülüm. Tamam şen gülüm. <gülüyor> <gülüyor> e, sen bana niye seslenmiştin? Ha? A Ah, ay, Bugün yüklüyü temizlerken Nazlı Hanım'ın mektuplarını topladığımız kutu elime geçti hmm. Ne çok mektup birikmiş Hamdi Ayıp mı yapıyoruz acaba? Ha? Kimi kimsesi de yok ki ona verelim mektupları Kendisine de veremeyiz Ne olacak bunca mektup? Hiç sorma Şengül Benim de canımı sıkıyor bu mesele Vallahi ne yapmak lazım bilmiyorum Ben de bilmiyorum vallahi. Çok üzülüyorum şu Nazlı Hanım'ı gördükçe Hamdi Geçen gün, geçen gün canları silmeye çağırmıştı beni de. Suat'ın odasını ince, ince düzdü. Çarşaflarını değiştirdi. Tozları aldı. Ben yaparım diyorum. Hayır, hayır, hayır. Sen yerleştiremezsin eşyaları. Yerlerini karıştırırsın. Sonra Suat'ım dönünce bu gelmeyecek. Dönülmesi mümkünsüz. Yere gitti. Toplayalım şu eşyaları. Kıyafetlerini verelim fakirlere diye. Ama söyleyemedim. Kıyamadım üzülmesine. İnanmıyor. İnanamıyor Şengül. Sanki bilmiyor mu Suat'ın Sibirya'da inşaatın altında kaldığını... ...oraya gömüldüğünü. Garibim <gülüyor> ölüsüne bile sarılamadı yavrusunu. Hatırlıyorsun değil mi? Hani, e, müdür müydü? Hani, e, kimdi o Suat'ın eşyalarını getirip... ...başınız sağ olsun deyip ee, gitmişti. Evet. Yani. Ah, Nazlı Hanım bir elinde Suat'ın oralardan gelen öteberisi... ...diğer elinde içinde para dolu zarf... Kapının önünde kala kalmıştı. Elindekileri kaptığım gibi... ...kenara fırlatıp kucaklayıp yatağına yatırmıştım. Hani üç gün öylece yatmıştı Daha ...hani hiç konuşmadıydı, tek lokma bile yemedi. Ya ya. İnsanın bir akrabası hiç kimsesi olmazsa... ...ne zormuş. Valla bu şehirlerin adetleri adet değil Şengül. Birbirini arayıp sormak yok. Düğünle, cenazesine gelmek yok. Ya doğru söylüyorsun valla... Hani yine bizler arada tartışıp küssek bile Hiç olmazsa bütün sülale birbirimizden haberdarız hmm. Kim nerede ne iş tutar biliriz ee, Hal hatır sorarız ah, Hamdi hmm. Ya bizim çocuklarda okuyup büyüyünce şehirliler no, Yine de bilmem ki Doğ şimdi Bak içime kurt düşündüm Sarman, ...kızım... ...gel bakayım, gel bakayım... Sarman, Sarman yemeğini koydum... ...aa nereye kayboldu bu hayvan... ...bakın şuna... ...aa yine mi Suat abinin odasına sıvıştın... ...pijamalarının üstüne mi kıvrıldın bakayım sen... ...oo uh, yaramaz seni... ...aa efendim kızım... Sen de benim gibi çok mu özledin abini? Gelecek, çok yakında gelecek, hiç merak etme. Son günlerde sık sık rüyama girer oldu. İşlerini toparlamış, para da biriktirmiş. Yakında geliyorum anneciğim. Şimdiden hazırlanmaya başlasan iyi olur. Gelir gelmez seninle tatile çıkıyoruz. Hep görmek istediğin yere, mısır piramitlerine... Firavunların ülkesine götüreceğim seni, dedi. Güzel oğlum benim. İnşallah sağa salim dön, giderirdim. O yaştaki çocuklara anlatılan masalları pek bilmezdim. Anlattıklarımın çoğunu anlamazdı. Yine de dikkatle dinlerdi. Büyüdüğünde ezbere biliyordu mitolojiyi. Derslerde talebelere okuttuğum şairlerin şiirlerini okurdum bir de. Konuşmaya şiir dizelerini heceleyerek başlamıştı. Sen umudumsun benim. Yaşamak umudum. Ak güzelliğini alır götürür yüreğimi bir geleceğe. Ak soluğun başlar başlamaz. İşte başlamıştır bir savaş daha. Dur. Seni ellerim okşasın biraz. Sevme deme. Ah, yüreğinize sağlık Fazıl Hüsnü Dağlarca Bey. Ne güzel yazmışsınız Aa, iyi akşamlar Hamide Efendi Hayırdır inşallah bu saatte aidatı mı geciktirdim yoksa Yok yok iyi akşamlar Günay Bey Hayır aidat ödeme gününe daha var Pazar günü saat 14'te yönetici Naci Bey'in evinde apartman toplantısı yapılacak. Müsait olursanız sizin de katılmanızı istiyorlar. Mühendis Bey kiracı ama yapılacak işler konusunda bize fikir verirdi. Katılabilirse çok seviniriz diyor Naci Bey. Seve seve gelirim Hamdi Efendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Günay Bey. Hamdi Efendi, Hamdi Efendi biraz gelir misin lütfen? Efendim Günay Bey bir şey mi oldu? <gülüyor> dur dur dur dur telaşlanma. Ne zamandır sormak istiyordum sana fırsat bulamadım. Geçen gün kapının önünde üst katta oturan Nazlı Hanım'ın oğlunu anlatmıştın yarım kalmıştın. E merak ettim daha sonra ne olmuş o delikanlıya? <gülüyor> Şu mesele. Söylediğin gibi Günay Bey pek dokunaklı bir hikayedir anav oğlun hikayesi. Sibirya'ya bir inşaat şirketinde çalışmaya gitti demiştin değil mi? Adı da şey, Suat mıydı? Suat. Gittikten bir süre sonra annesinin ısrarla ne de geri dönmeye ömrü vefa etti. Öldü mü yoksa? Öldü Günay Beyciğim öldü. Allah size uzun ömür versin. İnşaatın altında kalmış Gerçekten çok üzücü bir durum ee, pe pe pe Peki ama anlamadım Eğer Suat öldüyse Senin o gün elinde tuttuğun mektup Nazlı Hanım'ın mektubu kime yazılmıştı? Suat'a <gülüyor> İlahi Hamdi Efendi Şaka mı yapıyorsun? Ya, hiç ölüye mektup yazılır mı? <gülüyor> Yazılmaz ama Nazlı Hanım yazıyor Nasıl yani? Nazlı Hanım Suat'ın öldüğünü haber verdiklerinde Bayılmış Üç gün kendini bilmeden yatmış Ee, sonra? Ee, i̇şte üç günün sonunda Sabaha karşı Şengül Bir tıkırtıyla uyanmış Bakmış Nazlı Hanım yerinde değil Suat'ın odasından sesler geliyormuş Varmış ki ne görsün Aa, Nazlı hanımcığım Sen ne yapıyorsun burada böyle Ah Suatımın odasını düzenliyorum Yatağını dolaplarını çekmecelerini Akşama bir de zeytinyağlı sarma yapalım oğulcuma Özemiştir gurbetellerde benim sarmamı e, Sen camları silmeye başla olur, hadi canım olur, olur. Hadi yavrum olur. Nazlı Hanım, niye böyle kaldırımın kenarında oturuyorsunuz? Ee, pazara gidiyordum yaprak almaya. Heh. Yoruldum da azıcık <gülüyor> dinleneyim şurada dedim. Daha güneş yeni doğdu Nazlı Hanım. Pazar mı kurulur şimdi? Olsun, burada oturur Suat'ı beklerim. Bugün gelecekmiş. Öyle yazmıştı mektubunda. Ee, şey, ajansta söyledi. Sibirya'dan kalkan uçaklar tehirliymiş. Ha. Ee, Nazlı Hanım, hadi gelin eve gidelim de orada bekleyelim Suat Bey'i. Şengül çay demlesin. Bir bardak için de ısının. Bakın elleriniz buz gibi olmuş. İyi, i̇yi öyleyse. Evde bekleyelim oğulcum. Oğluna mektup yazıyor demek. Öyle öyle. Bir yılı geçti saat Öleli. Nazlı Hanım her ay bir iki mektup yazar. Ben de güya postaneye gider atarım. Pul paralarını da ekmek parasından düşerim. Mektupları ne yapıyorsun yırtıyor musun yoksa Yırtar mıyım kıyar mıyım hiç Günay bey evde bir kutuda Topluyoruz ağızları kapalı Bembeyaz zarflar içinde Bir sürü mektup birikti Bir annenin oğluna yazdığı Hasret satırları Ben hiçbirini açıp okumadım Yakışık almaz diye düşündüm Ama ne yapacağım onca mektubu Bilemiyorum hiç akrabası yok ki Verelim Nazlı hanıma geri versen He Belki yazdıklarının gitmediğini görünce kabullenir oğlunun artık yaşamadığını. Aman ne diyorsunuz Günay Bey. Bir defa söyleyecek oldum. Nazlı Hanım suatı artık beklemeyin gelemez diye. Üç gün benimle konuşmadı. Ne ekmek istediği ne çöpleri kapının önüne koydu. ya varıp yakardım. Şaka yaptım hiç olur mu öyle şey diye. Zor bağışlattım kendimi. Çareyi onun oyununa katılmakta bulduk. Aa, lafı çok uzattık Müsaadenizle ben artık ineyim Günay Bey Tabi tabi Hamdi Efendi tabi e, Kusura bakma meşgul ettim seni e, Teşekkür ederim İyi akşamlar Size de iyi akşamlar Günay Bey Dikiyorum burada yaşıyorum Yanı başımda Vakit bulup kapısını çalmadığım Halini hatırını sormadığım Yaşlı bir kadın yaşıyor Ölen oğlunun acısını Yüreğine bile gömememiş Onun yok olması düşüncesine Katlanamadığı için kurguladığı gerçek dışı oyuna kendini inandırmış kimsesiz bir anne. Rahmetli anneciğimin yaşlarında olsa gerek. Canlılar arasındaki en çileli varlık insandır. Çünkü sadece o gülebilir diye nice hepimizin hayatını ezbere biliyor sanki. Nurdan. Bir doktor olarak sen ne diyorsun bu hikayeyi? Ee, sen anlattıktan sonra fakültedeki psikiyatri hocalarımızdan biriyle görüştüm Nazlı hanım yaşadığı acının ağırlığını kaldıramadığı Gerçekliğini kabul edemediği için çareyi bu gerçeği reddetmekte bulmuş İlginç Oğlunun ölümünü yatsıma yoluna gidiyor Oğluyla ilgili bir düş dünyası kurmuş Ki Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu durumdaki kişinin günlük yaşamını sürdürmekte bir sorunu olmadığından... ...zamanla gerçeğin farkına varmasını ve kabul etmesini beklemek gerekiyormuş. Hmm. Nazlı Hanım'ın mutluluğu için kısa bir süre oyuna katılmakta sakınca olmayabilirmiş. Ya. Ancak en kısa zamanda gerçeği kabullenmesini... ...oğlunun ölümüyle yüzleşmesini sağlamak koşuluyla. Ee, anladım Nurdan. Neyi anladın canım? Ee, teşekkür ederim. Verdiğim bilgiler için. Evet... Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? Biraz hava almak istiyorum. Çok iyi olur. Daha sonra beni eve bırakırsan sevinirim. Haftaya sınavlarım var. Hazırlıklara bir an önce başlasam iyi olur. <gülüyor> Çalışkan sevgilim benim. <gülüyor> Hadi çıkalım. Çambe Efendi... Hamdi efendi. Hamdi efendi. Ee, kolay gelsin. Oo, sağ olun Günay Bey. Ee, gülleri suluyorum. Hava ısındıkça çok su istiyorlar. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk Hamdi efendi. Oo, oo. Goncalar açılmaya başlamış bile. <gülüyor> ne çok gül var maşallah. Bu <gülüyor> <gülüyor> hepsi tuttu. Elim uğurlu geldi. Şehrin göbeğinde cennetten bir köşe olmuş burası. <gülüyor> bir kamelyası eksik. Ee, onu da düşünüyorum kısmetse. Yönetici Naci Bey izin verdi. Yaz akşamları televizyon seyretmek yok bundan böyle. Apartman sakinleri akşamları güllerin arasında bir yandan çaylarını içecekler... Hmm. ...bir yandan denizi seyredip sohbet edecekler. Aman, Çaylar aman, benden. Ama <gülüyor> ne iyi olur ne iyi olur. Ee, bir arada oturuyoruz ama kimsenin kimseden haberi yok. Hmm. E, bu sayede komşularla tanışmış oluruz. Çocukluğumda yaşadığımız mahallede hepimiz akraba gibiydik. Hmm. Arkadaşlarımızın evlerinde büyüdük. Şimdi telefon etmeden kimsenin kapısını bile çalamıyorsun. Doğru söylüyorsunuz Günay Bey. Komşu deyince şey... E, ...Nazlı Hanım'ı soracaktım Hamdi Efendi. He. Nasıl? Hala mektup yazıyor mu oğluna? Yazıyor yazıyor Günay Bey. Daha bugün verdi bir tane. İyice bir sitem ettim. Bu kadar uzun zamandır cevap vermediği için Suat'a dedi. O mektubu da tabii diğerlerinin yanına koydum. Ee, Hamdi Efendi... Buyurun Günay Bey. Ee, ...diyecektim ki... ...Nazlı Hanım'ın mektuplarını... ...bana verebilir misin? Ay, Günay, ee, okumak istiyorum. E, e, bilmem ki... ...Günay Bey nasıl? Neden okumak istiyorsunuz mektupları Günay Bey? Günlerdir... ...Nazlı Hanım'la oğlu Suat hakkında... ...anlattıklarını düşünüyorum. Çok üzüldüm. Aynı binada, bu kadar yakınımda... ...yaşlı, yapayalnız bir kadın... ...bir anne, bir insan... ...böyle yoğun acı çekiyor... Biz hiçbir şey yapamadan seyirci kalıyoruz Onu kendime yapıştıramıyorum Hamdi Efendi Mektupları okursam bilmiyorum elimden ne gelir ama Bir şeyler yapılabilir belki de <gülüyor> Suat'ı geri de. Onu hiçbir şey geri getiremez Günay Bey Artık öte geçerlerdi Suat delikanlı Öte geçerlerdi. Anlamlı bir ifade <gülüyor> Peki Günay Bey Valla doğru mu yapıyoruz bilmiyorum ama Nazlı Hanım'ın mektuplarını size vereceğim. Kim bilir belki bir çıkış yolu bulunur bu sayede. Ha, yalnız Nazlı Hanım'ın haberi olmaz değil mi? Yok hiç merak etme olmaz. Ee, Güney Bey e, siz eve çıkıyorsunuz herhalde. Ben birazdan getiririm mektupları. Teşekkür ederim Hamdi Efendi sağ ol. ...bir bardak çay daha içer burada. Hmm, memnun olurum canım. <gülüyor> Öyle güzel yazmış ki Nazlı Hanım. Eller yüzün aynasıdır... ...derler yavrum. Emeğinle kazandığından ...daha değerli bir ödül yoktur yeryüzünde. Biliyorum. Çalıştığın yerdeki koşullar zordur. Sen yazmıyorsun ama ben biliyorum. Sabahları soğukla uyanıyorsun... Geceleri soğukla sarmaş dolaş yatıyorsun... ...sıcak bir ülkenin düşlerini kurarak. Düş kurmak iyidir oğlum. Umut verir insana, yaşama bağlar. Düşü umudu olmayan insan... ...direnemez zorluklara, gülümseyemez. Suat'ım dilerim yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın. Umutların tükenmesin. Seni hasretle sıkı kucaklıyor... Dönüşünü bekliyorum Benim düşüm de bu işte Günaydın, Çayın soğudum Evet Bir an Dalmışım kusura bakma Seni çok etkiledi Nazlı hanımla oğlunun hikayesi Nurdan neden olduğunu bilmiyorum ...garip bir şekilde yakınlaştım tanımadığım bu insanların hikayesini. Kaç kez kapısını çalıp tanışmayı... ...ona sarılıp teselli etmeyi düşündüm, cesaret edemedim. Bütün gün Nazlı Hanım için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Hemen yanı başımızda... ...bu kadar derin acıyla yaşayan bir insana yardımcı olmamayı yakıştıramıyorum kendimi. Kent yaşamı insanın erdemlerini tüketiyor. Ama bilerek bu duruma yenik düşmek... Kentin içinde insani duygularımı yitirmek istemiyorum burada. Korkma canım sen yitirmezsin. Bak günay bana kalırsa küçük yaşta anneni kaybetmiş olmanla Nazlı Hanım'ın oğlunun ölümü arasında bir benzerlik kuruyorsun farkında olmadan. Yani bir bakıma kendini Nazlı Hanım'ın oğlu gibi görmeye başladın. Belki de söylediklerin akla yatkın geliyor. Peki ne yapabilirsin Nazlı Hanım için? ...tam olarak... ...karar vermedim ama... ...aklıma bir çare gelir elbet... ...artık fotoğraflarınla konuşmaktan... ...seni uzaktan... ...yokluğunda... ...bu yaşlı halimde... ...yorgun ömrümün bu son günlerinde... ...koca şehrin gürültüsü arasında... ...kaybolmaktan... Yok olmaktan korkuyorum Baban ya da sen olsaydınız kendimi yalnız hissetmezdim Günlerce kapıcı Hamdi Efendi ile Karısı Şengül'den başka kimseyle görüşmediğim Bir merhaba bile demediğim oluyor Yıllardır bu apartmanda oturuyorum Kim yaşar kim gelir gider bilmiyorum Pek çoğu çalışıyor galiba Nuriye vefatından sonra eşim Emduh Bey de çocuklarının yanına taşındı. Hiç olmazsa onlarla bir kahve içer, eski günlerden söz eder, edebiyattan konuşurduk. Onların gidişiyle iyice boşaldı, yalnızlaştı apartman. Varsa yoksa televizyon, ajans dinliyorum ama gösterilenlerin çoğundan hoşlanmıyorum. Televizyon gürültüsü de yalnızlığa yarenlik etmiyor... ...anlayacağın Suat oğlum. Oh. Efendim kızım. Ben varım ya diyorsun değil mi? Doğru. Sana haksızlık etmiyor. Şegül! Şegül! Şegül. Ne Şegül. Oluyor, Ne oluyor? Ha. Bak... İnanılır gibi değil ya Şengül, Bu mektup Sibirya'dan geliyor işte Ama. Üstündeki yazı da Suat Bey'inkine benziyor sanki Ay, Dur bir canım dur dur ee, Nazlı Hanım onun öldüğüne hiç inanmadı Tamam mı tamam da ee, Bu mektubu Suat'ın yazdığı ne malum ee, e... Hamdi Heh. Hamdi Aman yoksa, yoksa ondan mı gelmiş Hamdi? Aman Allah'ım tövbe estağfurullah. Tövbe, tamam, tövbe. tamam tamam tamam. Hemen ortalığı belveleye verme. Ee, Nasıl olsa yakında anlaşılır ne olup bitti. Daha fazla oyalanmadan götürüp vereyim ben mektubunu Nazlı Hanım'a. Aman Hamdi Nazlı Hanım mektubu açarken yanında ol hele gene bayılır mayılır da Tamam tamam merak etme ee, e, Ne duruyorsun hadi gitsene gitsin ne be adam Ya gideceğim de cesaretim ee... yok Şengül Ya şaşırdım kaldım Şimdi bak işte zarfın üzerinde buranın adresi var ha. Gönderen Suat Kara ha. Sibirya'dan postalanmış e, tamam ha. Ha. Acaba ölmeden önce postalanmıştı da ancak mı gelebildi mektub ya, ne Niye olmasın Dünyanın öbür ucu <gülüyor> ha, ha, ha, tamam. <gülüyor> Aa, Hayırdır inşallah Bu saatte kim acaba Kapıcının gelme zamanı da değil Geldim Geldim geldim canım. Aa, bu ne telaş 15'lik genç kızmayın Ben zıplayıp geleyim ancak gelebiliyorum bu yorgun bacaklarla. Kim o? Benim Nazlı Hanım. Müsaitseniz kapıyı açar mısınız? Dur dur Hamdi Efendi açıyorum. İyi günler Hamdi Efendi. Ay, i̇yi günler Nazlı Hanım. Ee, nasılsınız? Keyfiniz sağlığınız iyidir inşallah. Teşekkür ederim iyiyim. Sen benim sağlığımı sormaya gelmedin herhalde. He? İyi iyi, sağlık ve afiyette olmanıza pek sevindim. Ee, Zor duruyorum. Heyecanlanmayacaksınız ama. Size bir mektup vardı. Ne mektubu? Kimden? Hani nerede? Buyurun, kimden olduğuna kendiniz bakın. Yok yoksa hay Allah hay Allah gözlüklerim. E, gözlüklerim nerede acaba e, Ay, e. Durun durun Ay. Nazlı hanım Sakin olun Aha, Arkasından gitsem iyi olacak bayılmasın sakın Ay, Ay bili, Biliyordum biliyordum. Suatımdan bir cevap Geleceğini biliyordum Hiç umutsuzluğa kapılmadım Öldüğüne hiç inanmadım İnanmadım e, Nazlı hanım Nazlı hanım iyi misiniz e, su, su, su getireyim mi e. Gelin, gelin şöyle oturalım Boyun, oturun şöyle. Teşekkür ederim Hamdi efendim. Seni de telaşlandırdım ama Ama böyle birdenbire Suat'ımın mektubunu elime alınca Kendimi tutamadım işte uh, Şimdi daha iyiyim ee, Açmayacak mısınız mektubu? Açacağım ama Korkuyorum Ve İçinde kötü haberler varsa Aa, o, Bilmiyorum Nazlı Hanım ama her şeye hazırlıklı olmak lazım tabi Ben <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, Sevgili anneciğim Mektubuma başlamadan önce Ellerinden öper Beni bağışlamanı dilerim <gülüyor> ee, Aylar Hatta yıl bile oldu Sana yazamadım Seni hatırımdan çıkardığımdan Değil elbette Zaten böyle bir durum olabilir mi? Seni hayatımdaki en sevdiğim insanı aklımdan çıkarmam mümkün mü? Allah Allah. Ee, ancak bazı engeller vardı. Ee, i̇şlerin yoğunluğu, buradaki yaşam koşullarının zorluğu. Daha başka nedenler de var ama onları sonra yazacağım Yavrum, yavrum. Canım, annem Beni ne kadar özlediğin mektuplarından anlaşılıyor Nasılsın? Sağlığın iyi mi? Sarman nasıl? Sarı kızımız bizim ...gene yaramazlık... ya ...olmadı ama Nazlı Hanım... ...yani eğer bu kadar üzület... ...ne, ne yalan söyleyeyim Nazlı Hanım... ...yani ben de çok şaşırdım kaldım bu işe... Ee, devam, ...devam edeyim mi okumaya? Yok yok yo, hayır teşekkür ederim... ...ben okurum gerisini... ...sindire sindire okumak istiyorum... Müsaade eder misiniz lütfen? Estağfurullah tabi tabi hemen ee, ben aşağıya ineyim siz güzel güzel ha. okuyun mektubunuzu. Sağ ol. Aa, e, bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Sağ olamdi efendi Şengülle sen hiç yalnız bırakmadınız beni. Siz sağ olun Nazlı Hanım. iyi günler iyi günler. İyi günler hamdi efendi. İnanamıyorum. Geldi işte, sonunda geldi. Biliyordum. Sarman, Sarman kızım gel buraya. Bak Suat abinden mektup geldi. Senin nasıl olduğunu soruyor. Buraları Hamdi Efendi okumuştu. Bak dinle. Anneciğim, yazdığın o güzel satırları, şiirleri, öyküleri. Öğütleri defalarca okuyorum Bazı bölümlerini Arkadaşlarla birlikte bir Baş edilesi oluyor Sevgili anneciğim Burada satırlarıma son verirken O güzel ellerinden Tekrar tekrar Hasretle öper Seni sımsıkı kucaklarım Sarmanı da En kısa zamanda Yine yazacağım Merak etme Oğlun Suat Not Bir sonraki mektubumda Sana bazı sürpriz Açıklamalarım olacak Hazırlıklı ol Garip bir mektup Çekinerek yazmış sanki Söylemek isteyip de Söyleyemediği bir şey var gibi Kendi de yazmış zaten Sürpriz diyor. Hem ne zaman gelecek bildirmiyor. Telefon numarası da yok. Yazısı da biraz değişik. Aman canım. Heyecandan <gülüyor> uydurmaya başladım. Tas tamam Suat'tan gelen bir mektup bu. İşte üstünde Kiril alfabesiyle yazılmış. Bey, Günay Bey, Günay Bey. Ah sen miydin Hamdi Efendi? <gülüyor> Merhabalar İyi oldu seslendiğin. Ben de sana uğrayacaktım. <gülüyor> i̇yi günler Günalp Bey. Ha size de iyi günler Nurdan Hanım. İyi günler Hamdi Efendi. Dur biraz sakinleş, nefes nefese kalmışsın <gülüyor> Günay Bey duyunca inanamayacaksınız. Suat'tan mektup geldi. Sibirya'dan. Mektubu Nazlı Hanım'a kendim okumasam vallahi inanmazdım. Ee, ama ondan saatten işte gözümle gördüm bu o yazmış. Dur dur dur dur, dur. sakin ol <gülüyor> desem <da Sandi> efendi. <gülüyor> ne zaman geldi dün, o mektup? dün Demek geldi. Evet, e, Günay Bey. Diyecektim ki, hani e, benden Nazlı Hanımın yazdığı mektuplar almıştınız ya. Hı hı. E, o mektupları geri verir misiniz? E, madem Suat yaşıyormuş, ona postalamam alamam uygun olur, değil mi? E, Hamdi Efendi, hı. o mektuplar bende kalsın. He? Sen Nazlı Hanımın bundan sonra yazdıklarını da yine bana vermeye devam et, olmaz mı? E, ama ama nasıl olur Günay Bey? E, senden rica ediyorum Hamdi Efendi. Bu konu aramızda küçük bir sır olarak kalsın. Hı? Merak etme ben Nazlı hanım için en iyisini yapıyorum. Sen bana ver gerekirse ben postalarım mektupları. Ee, pekala Günay Bey aklım almıyor ama öyle diyorsanız öyle... Neler oluyor Günay? Eve çıkalım anlatacağım hadi gel. Anlamadım o mektubu sen mi gönderdin e Çaylarımızı alıp geliyorum Tek şekerli değil Günay, mi Günay lütfen hadi anlat artık neler oluyor Geliyorum Sabret Al bakalım çayını Hı. Sevgilim çayın soğuyor Seninle konuşmuyorum ben Tamam tamam İşte beklenen an geldi Seyirciler hazır mı Oyuncular da hazır. öylese oyunumuz başlıyor. Açılsın perde. Efendim bayanlar baylar. Bugün size bir masal anlatacağız. Bir varmış bir yokmuş. Yumuşuğumuza dönelim. İşte anlatacağımız masal bu delikanlıyla ile anacığı hakkında. Sıcak bir ülkede yaşıyorlarken bir gün ayrılık girmiş aralarına. Oğul soğuk mu soğuk uzak mı uzak bir ülkeye gitmek zorunda kalmış. Çalışacak evler yapıp Hara Masalcı bey bunları daha önce anlatmıştınız Kaldığınız yerden devam edin lütfen Hani benimle konuşmuyordun Ben seninle değil masalcıyla konuşuyorum Aa, Tamam o zaman başka <gülüyor> Biraz ciddi olalım şimdi <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiğin gibi O mektubu ben gönderdim Nazlı hanıma Ama nasıl Bütün sorularınıza yanıt verilecektir hakim hanım Günay yine mi <gülüyor> Hemen ciddiyetimizi takınıyoruz ve anlatmaya devam ediyoruz Daha önce anlatmıştım Seninle tanıştığımız günlerde üniversiteden bazı arkadaşlarım Rusya'da inşaat işleri yapan Türk şirketlerinde iş bulmuşlardı. Sibirya'ya gidenler de oldu. Biz size aşık olduğumuz için gidememiştik hanımefendi. Bak sen daha önce söylememiştin. Ee, konumuza dönelim. Sibirya'daki arkadaşlarımdan birine bu konuyu tüm ayrıntısıyla yazıp bana yardım etmesini rica ettim. Benim ona gönderdiğim mektupları sanki Sibirya'dan Suat'tan geliyormuş gibi yazısını taklit ederek buraya postalayacaktı. E, gerisini biliyorsun işte. Dün gelen ilk mektuptu. Ve tabi doğru değil. İnsani açıdan doğru ama. Artık umutları tükenmiş yaşlı bir kadını tekrar yaşama döndürmenin... ...onu kısa süre içinde olsa mutlu etmenin neresi kötü? Yaptığın insani açıdan takdir edilecek bir davranış ama yine de yanlış... Çünkü bu oyun sürdüğü sürece Nazlı Hanım'ın iyileşmesi, gerçeğe dönmesi... ...oğlunun ölümünü kabul etmesi olanaksız hale gelir. Ben de ona öldüğümü yazarım o halde. E, tabii başkasının ağzında. Zavallı kadın ikinci bir şok daha yaşasın diye mi? Kusura bakma ama yaptığını onaylamam mümkün değil. Haberim olsaydı bunu yapmanı mutlaka engellerdim. Engel olacağını bildiğim için sana söylemedim ya. Şimdi ne olacak? Bu oyuna bu şekilde devam edemezsin. Etmemelisin. Merak etme oyunun bitmesine az kaldı doktor hanım. Suat'la ilgili kimsenin bilmediği bir gerçekten söz etti arkadaşım. Eğer düşündüğüm gerçekleşirse... ...önümüzdeki bayram çifte bayram yapacak Nazlı Hanım. Nasıl olacak bu? Öğrenmek için acele etme tatlım. Sürpriz. Şengül, kadayıfın şerbetini döker misin sana zahmet? Döktüm. Döktüm Nazlı Hanımcığım Döktüm. Oo, Siz meraklanmayın Sen olmasan nasıl altından kalkardım Bu kadar iş ama... Bayramın ilk günü sabah saatlerinde Oradayım diye yazıyor Gerçi Nazlı Hanımcığım ee... Nazlı Hanımcığım, daldınız ha. gene ee, Geliyor işte Suat Niye kaygılandınız ki böyle Geliyor gelmesine Suat'ım ama ne, ne bileyim Hani bir yıldır yazmadı yazmadı sonra peşi sıra gelmeye başladı ya mektupları. Ya öyle oldu. Bir bir gariplik var ama ne olduğunu tam anlayabilmiş değilim. Hep ölümden kavuşamamaktan söz ediyor. Bir de her mektubunda sana büyük bir sürprizim var diyor. Ah, geç oldu artık Şengül kızım. Benim işlere daldın kendi bayram hazırlığını unuttun. Sağ olasın Şunu da alıver yavrum bayram harçlığı yaparsınız Niye zahmet ediyorsunuz Nazlı hanım Bütün bunları benden gizli nasıl gerçekleştirdin hala anlayabilmiş değil. Ama yaptığını görünce seni bağışladım Benim iyi yürekli sevgilim <Gülüyor> <gülüyor> ben sana söylemiştim değil mi? Sonunda kapı çalıyor. Geldi işte. Oğlum geldi. Ay. Kimi aramıştınız? Ee, Nazlı Hanım değil mi? Ee, evet benim. Sizler kimsiniz? Ben alt kat komşunuz Günay. İzin verirseniz içeri girebilir miyiz? Bayramınızı kutlayacaktık. Aa, elbette evladım buyurun buyurun. <gülüyor> Kusura bakmayın. Oğlumu bekliyordum. Bugün yurt dışından geliyor. Ee, kapıyı açıp sizleri görünce şaşırdım biraz. Ee, i̇çeri davet etmeyi unuttum. Ee, buyurun buyurun. Siz de buyurun yavrum kızım gel Gel <gülüyor> küçüğüm gel canım benim Yavrum gel Geç bak gel. şöyle otur Sizinle tanışamadık bugüne kadar Gelmekte geciktiğim için özür dilerim Ama bundan sonra tanıştığımıza göre Sık sık görüşürüz artık İnşallah. Beni de oğlunuz olarak kabul ederseniz Çok sevinirim Elinizi öpebilir miyim Berhudar sağ ol sağol kızım Buyurun oturun Bu hanımla küçük bey kim? Tanıyamadım ee, Onlar size bir mektup getirdiler Mektup mu? Kimden? Buyurun Şöyle oturup okuyun isterseniz He. Sevgili anneciğim Bu sana yazdığım Son mektubum Biliyorum Bu güzel bayram sabahında Beni bekliyordun, günlerdir hazırlandın ama gelemiyorum, gelmem imkansız. Sana her mektubumda bir sürprizden söz ediyordum. Sibirya'ya geldikten çok kısa bir süre sonra Olga ile evlendik, birbirimizi çok sevdik. Senin seveceğine de eminim. Canım anneciğim. Geçen yaz yıllık izine çıktığımızda... ...eşim Olga ve küçük oğlumuzla birlikte gelecektik. Ve küçük oğlun Suat artık sana emanet. Mektupları siz yazıyordunuz o halde. P-pik. Gariplik olduğunu seziniyordum. Beni bağışlayacağını umarım efendim. Kolay mı evladının ölümünü kabul etmek? Edemedim işte. Baba anne. Ben geldim. Benim adım Suat. Suatım. Küçük Suatım. Biricik oğlumun. Biricik yedi gel bayram mı diyen benim gel gel sarıl babaanneme gel gelinim sarıl sarılın hoş geldiniz çocuklarım.